Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, harcayacağınız mal, ana-baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu bilir. Surenin bu ve bundan sonraki ayetleri, Geçmiş dönemlere ait ibret verici iki anekdot dışında, ibadet, ahlak ve muamelata ilişkin düzenlemeler getirmekte hükümler koymaktadır. İlk hüküm, mali yardımlarda kimlere öncelik verileceğine ilişkindir. Sözlükte, malı harcama, tüketme anlamına gelen infak, ahlaki bir terim olarak, Genellikle Allah rızası için çeşitli hayır yollarında harcamada bulunma, muhtaçların nafakasını sağlama anlamını ifade eder ve bu anlamıyla zekat, fıtır sadakası gibi zorunlu mali ibadetler yanında sadaka türünden gönüllü hayırları da içine alır. Ayette infak kelimesi özellikle bu son anlamda kullanılmış bağlayıcı olmamakla birlikte bu tür gönüllü harcamalar için ihtiyaç sahibi olmaları şartıyla en yakın akraba olan ana-babadan başlamak üzere bir düzenleme getirilmiştir. Sözlükte hayır kelimesi genellikle iyilik veya en iyisi, daha iyisi manasında ve şerrin zıddı olarak kullanılır. Eski sözlüklerde hayır, akıl, adalet, fazilet, yararlı nesne gibi herkesin arzuladığı şey diye tanımlanır. Hayır kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 176 defa tekrar edilmekte, bunlardan ismi taftil olmayanlar içinde geçtikleri ayetlerin konularına göre az çok farklı anlamlarda kullanılmakta olup, bütün bu anlamları iyi, güzel, değerli, faydalı ve Arzulanır şeyler şeklinde oldukça kapsamlı bir tanımda toplamak mümkündür. Bu kapsam genişliği, hayrın birçok ayette çeşitli menfi içerikli kavramların zıttı olarak kullanılmasından da anlaşılmaktadır. Bu zıtların en yaygın kullanılanı şer kelimesidir. Ayrıca edna, en aşağı, en değersiz. Su, kötü, kötü çirkin, seyyie, kötülük, günah. İsm günah, dur, zarar, fitne, bela, darlık kelimeleri de hayırla birlikte ve onun zıttı olarak geçer. Bütün bu kullanımları iki ana bölüme ayırmak mümkündür. Konumuz olan ayetin de içinde bulunduğu ilk bölüme giren ayetlerde, hayır kavramı daha çok mal, servet, bolluk gibi maddi imkanlar veya daha genel olarak her türlü maddi ve manevi nimetler için kullanılmıştır. Taberi son ayeti açıklarken, ''Araplar malı hayır'' diye isimlendirirlerdi, der. Hayır yine maddi anlamlarda fakat refah, bolluk, zenginlik gibi daha geniş kavramları ifade edecek şekilde de geçer. Kur'an'da nimet kabilinden olan daha soyut şeylerin de hayır kelimesiyle ifade edildiği görülür. Bu cümleden olmak üzere hayır, Allah'ın kullarına özel nimeti olan vahiy veya Kur'an yerine de kullanılmıştır. Takva sahiplerine, Rabbiniz size ne indirdi diye sorulur. Onlar da ''Hayır indirdi'' derler. Mealindeki ayette, hayrın vahiy yerine kullanıldığı daha belirgin olarak görülmektedir.'' İkinci bölüme giren ayetlerde ''Hayır'' kelimesi, ''Salih amel'' gibi kavramlara yakın anlamlarda olmak üzere her türlü iyi tutum ve davranışların ahlaki değerini belirtmek üzere kullanılır.'' Kur'an, genellikle insanın aslında ahirette kendisi için faydalı olacak bütün iyilikleri hayır diye isimlendirir. Hayır ve şer kelimeleriyle aynı kökten diğer kelimeler, Kur'an-ı Kerim'deki anlamlarıyla pek çok hadiste de geçmektedir. İslam düşüncesinde hayır ve bunun zıddı olan şer, hem ontolojik hem de ahlaki kavramlar olarak kullanılmış her iki yönüyle de daha çok kelamcılar, ve filozoflar tarafından işlenmiştir. Ancak kelamcılar, konuyu genellikle hüsün ve kubuh terimleriyle ve ahlaki boyutuna ağırlık vererek ele alırken, filozoflar, hayır-şer terimlerini tercih etmişler ve konunun metafizik yönüne ağırlık vermişlerdir. Yine İslam düşüncesinde şerrin varlığının inkar edilmediği aksine ehli sünnet inancında olduğu gibi hayırla birlikte şerrin de kader ve kaza planı içinde değerlendirildiği görülür. Yaygın düşünceye göre de aslında hayır gibi şer de evrensel planda Allah'ın takdir ve kazasına bağlıdır. Ancak mutlak hayrın aksine mutlak şer mevcut değildir. Yani şer, bir tür eksikliktir. Varlıklarda şer diye bilinen durumlardan her biri bir şeyin yokluğuna sebep olan şerden ibarettir. Kur'an'ın aydınlık ikliminde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren